Kur'an'ın en büyük mesajı ve mesajları nelerdir? Kur'an nasıl bir toplum istiyor? Haf ve reca nedir? Takva, ihlas ve ihsan nedir? Kur'an'ın en büyük mesajı kendisinin hak kitabı olduğunu ispat etmesi. Ben hak kitabım diyor, ben diyor hidayet rehberiyim diyor. Kimlere hidayet rehberi? En ufak bir yolcular bir rehberle çıkılıyor. Esas sonsuz bir yolculuk var bitmeyecek bir ruhun bir ömrü var cesetten çıkacağız tekrar cesete gireceğiz kıyamet günü bitmeyen bir ömür başlayacak ruha bir ölüm yok Cenab-ı Hak bu bir rehber bize veriyor o rehber de Kur'an-ı Kerim onun için Kur'an-ı Kerim'in en büyük mesajı kendisinin hak kitabı olduğunu bildirmesi bu hak kitabı olduğunu ispat ediyor Kur'an nasıl bir toplum istiyor Kur'an bir takva toplumu Dünyada huzur bulması, kabirde huzur bulması, ahirette huzur bulması. bir takva. Takva nedir? Kalbin Cenab-ı Hakk'a yakınlığı, kalbin Cenab-ı Hakk'la beraberliği, itikatta beraberliği, imanda beraberliği. Bu nasıl olur? Kalpte Cenab-ı Hakk'ın zirve seviyesini söyleyeyim. Kul öyle bir terfi eder ki, manada Cenab-ı Hak gören gözü, işiten kulağa, akleden kalbi olur. Hedef bu. Yani bu hedefe varabilme bu takva hali olmuş oluyor. Buna itikatta gayret yanlış bir şey girmeyecek. Tam bir tevhid kalbe oturacak. La ilahe yerleşecek. Kalpten bütün dünyevi menfaatler vesaire dünyevi menfaat bir put haline gelmeyecek. İnsan bunun putperesti olmayacak. İllallah yürürüz. Kalp Cenab-ı ile beraber olacak, cemali sıfatlar kalpte tecelli edecek. Amelde, ibadette diyelim, ibadette bütün ibadetler bedenle yapılıyor. Bedenle kalp bir ahenk içinde olacak. Her ibadet bizi bir seviye kazandırıyor. Allah'a yaklaştırıyor. Eğer nasıl bir namaza başlarken taharet lazım, abdest salma lazım vesaire lazım, fıkıh kaideyle dikkat edeceklerse kalbin de o ibadete hazırlıklı olmanın Cenab-ı Hak'la beraberliği. Mesela namazda secde et ve yaklaş buyuruyor. Yani alın secdeye giderken kalbin de Cenab-ı Hak'la beraberliği arzu ediliyor. Böyle gerçek bir namaz kılınırsa bu namaz bütün közüklerini korur buyuruyor. Benim kıldığım namaz nasıl? Ben on rontgeni görmek istiyorum. Kendimizin hallerine, tavırlarına bir ayna tutmamız lazım. Hakikaten bizim sırat-ı üzerinde miyiz? Kitap ve istikametinde miyiz? O bizim namazımızın derecesini gösterir. Efendimiz de buyuruyor, bir kişi namaz kılardı, şu kadar, şu kadar gider, kimin onun onda biri kalır buyuruyor. Namaz Cenab-ı Hakk'a bir mülakat. Maddi ve manevi arzularımızı Cenab-ı Hakk'a arz etme. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, bu şekilde bir namazla Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilme. Oruçla Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilme. Oruç nedir? O da Allah'ın nimetlerinin kadirini düşünme. Riyazat halinde yaşama. Haramlardan, kerahatlerden kendimizi ne kadar kaçınacağız? merhametimiz ne kadar inkişaf edeceğiz? Bize emanet olanları ne kadar tanıyacağız? Aç olmak suretiyle açları ne kadar tanıyacağız? Onların bize bir emanet olduğunu idraki içinde olacağız. Sadakalar, zekatlar, infaklar, bu da bize mülk kime aitti, mülk kimindir? Komünizmde mülk toplumundur, kapitalizmde mülk fertlerindir, İslam'da ise mülk ne toplumundur ne fertlerinde mülk Allah'ındır. Kul onun bir tasarrufçusudur. Bu idrak içinde bir kulun olması. Sermayenin aşırı artıp bir kanser haline gelmemesi. İnsanı daima bir diyargamla zekatın infakın sevk etmesi. Ve infak ettiğin kimseye bir teşekkür edasında olman çünkü o sana büyük bir ahiret mükafatı verir, onu sevindirme onun duasını alma. İşte bu iidrakte ruhun incelmesi. Haç şey var zaten bir soruda da var o haç. Haçta da haç en son farz olan ibadet hicretin 9. yılında farz oldu 10. yılında Efendimiz veda hacinde bulundu. Son hac, tek haccı var Efendimiz burada insan ruhunu incelme, zarifleşmesi av yok, avcılık yok, avcı avı gösterme yok, bir yeşil dal koparma yok, nezaket zarafet, fısık yok, cidal yok, refes yok, labali hareketler yok bunu bütün hayatımıza yaygınlaştırabilme yani dinin gayesi ince insan zarif insan, güzel insan yetiştirme insanın kabalıktan, hayvani vasıflardan kurtulması. Muamelatta takva, Allah'a yakınlık. Sabır. Çünkü bir ahirette, cennette bir sabır yok. Sabır büyük bir imtihan. Her şeyde sabır. Varlıkta sabır. Zenginlikte sabır. Nefsane arzuları meyletmeme. Zordur bu. Gençlikte sabır. Haramlara meyletmeme. Hastalıkta sabır, Cenab-ı Hak'tan bir imtihan olun, bir telakki esinci olabilme. Velhasıl hayatın her safhasında sabır, her safhasında şükür insan olarak geldik, mümin olarak yaşıyoruz. Ne büyük bir nimet, dünyayı verse dünyaya ait. Affedici olabilmek, Affed, affed, affedilmeye layık ayı, Cenab-ı Hak'tan af istiyoruz. Kendimizde bir denememiz var. Biz ne kadar affediyoruz ki Cenab-ı Hak'tan af dilemeye layık hale geleceğiz. Merhamet, şefkat Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. İmanın lezzeti merhamette. Kendimizin dışındakilere ne kadar merhametimiz var? Onların boşluğunu ne kadar telafi etme durumundayız? Hep bunlar takva hali olmuş oluyor. Bunlar Cenab-ı yakınlık hali ve bu la uksum biyemil kıyame bu kıyametin bu infilakından, bu şiddetinden bu takva sahibi Cenab-ı Hak'la dost olanlar, onlara Cenab-ı ve la havfunu aleyhum velahim onlar mahzun olmayacaklar da üzülmeyeceklerdir. Ölümlerinde de onlara Cenab-ı Hak bir dostluk ikram edecek. Fussilet suresinde Rabbim Allah'tır deyip istikamet üzerinde olanlar için Melekler ölüm anında iner. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaad ettiği cennetlerle sevinin derler. Derlâsı Kur'an'ın mesajı, takva, ihlas, samimiyet ve ihsan, ilahi bir kameranın altında olduğumuzun herhangi bir idraki içinde olmamız. Zira bu kamera kıyamet günü açılacak. Bir kaset dolduruyoruz, kitabını oku, bugün sana nefsin kafidir denecek. Gözler, kulaklar Vücut konuşacak, göz neleri gördü, kulak neleri içi, dil neleri sarf etti, orada kendimizi daha yakından tanıyacağız.